Ey Gamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat okumak Enes bin Malik der ki Asaptan Ebu Talha ziyarete gelmişti bir gün Resulullah'a görünce o serverin sevinçli olduğunu sebebi nedir diye Resul'den sordu bunu Cevaben buyurdu ki, nasıl sevinmeyeyim? Biraz önce Cebrail yanıma geldi benim. Dedi, kim sana her gün okursa bir salavat, Allah da on salavat gönderir ona bizzat. Yine o Müslümanın siler on günahını ve on ecir vererek arttırır sevabını. Allah Musa Nebi'ye buyurmuştur ki hem de salavat söyle her gün Habibim Muhammed'e. Beni İsrail'e de söyle ki ona eğer iman etmezler ise cehenneme girerler. Musa Nebi sordu ki Ya ilahi Muhammed kim ola ki zatına yakındır böyle gayet? Buyurdu ki Ya Musa o olmasaydı eğer olmazdı gece gündüz olmazdı yer ve gökler cennet ile cehennem ve bil cümle mahlukat hep onun hürmetine var oldu bu kainat. Musa Aleyhisselam dedi ki Ya ilahi onun nübüvvetini tasdik ettim ben dahi. Süfyan-ı Sevri der ki, Beytullah da ben bir zat, gördüm ki o servere çok okurdu salavat. Ben bunun hikmetini sorunca o kimseye, dedi ki, ben babamla çıkmıştım bu sefere. Velakin yolda babam vefat etti Aniden. Ölür ölmez yüzü de simsiyah oldu birden. Ben buna çok üzülüp uyumuşum o saat. Rüyamda yanımıza geldi bir mübarek saat. Ve sürünce elini pederimin yüzüne, O siyahlık kaybolup nur geldi üzerine. Ben o zata sordum ki tutarak eteğinden, Sen kimsin ki kurtardın babamı bu halinden? Buyurdu, bilmiyorsan kendimi tanıtayım. Ben senin peygamberin Muhammed Mustafa'yım. Senin baban günahkar bir kimseydi fakat, getirirdi ömründe bana çokça salavat. Onların hürmetine imdada geldim hemen ve kurtardım onu bu düştüğü kötü halden. Ben dahi o esnada o rüyadan uyandım ve hemence babamın yüzünü açıp baktım. Gördüm ki o siyahlık kaybolmuş hakikaten. Nurlanmış, güzelleşmiş, sevinip kalktım hemen. Gönül rahatlığıyla babamı defnederek, devam ettim yoluma, Rabbime hamd ederek. Hem de Resulullah'a salavat okumanın Öğrendim faydasını yaşayarak bir hakkın. O günden itibaren elimden geldiğince salavat okuyorum Resule gündüz gece.